Reşhalar. Bismillahirrahmanirrahim. Tenbih. Halika âlemi bize tarif ve ilan eden deliller ve bürhanlar la yu'at ve la yuhsadır. O delillerin en büyükleri üçtür. Birincisi, bazı ayetlerini gördüğün, işittiğin şu kitabı Kebir-i Kainattır. İkincisi, bu kitabın ayetül kübrası ve divan-ı nübüvvetin hatemi ve künuzu mahfiyenin miftahı olan Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselamdır. Üçüncüsü, Kitabı Alemin Tefsiri ve mahlukata karşı Allah'ın hücceti olan Kur'an'dır. Şimdi birkaç reşhazımın da ikinci bürhanı tariften sonra sözlerini dinleyeceğiz. Birinci reşha, arkadaş. Halikımızı tarif eden, pek büyük bir şahsiyet ve maneviyeye malik, burhan-ı natık dediğimiz Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam kimdir diye yapılan suale cevaben deriz ki: Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam öyle bir zattır ki, azameti maneviyesinden dolayı satı arz o zatın Mescid-i Aksası'dır. Mekke-i Mükerreme onun mihrabı, Medine-i Münevvere onun mimberi fazlı kemalidir. Cemaat-i Müminine en son ve en ali imam ve nev'i beşerin hatibi şehiridir. Saadet düsturlarını beyan ediyor ve bütün enbiya'nın reisidir. Onları tezkiye ve tasdik ediyor. Çünkü dini bütün dinlerin esasatına camidir ve bütün evliyanın başıdır. Şems risaletiyle onları terbiye ve tenvir ediyor. O zat-ı Aliye Sallatu öyle bir kutup ve nokta-i merkeziyedir ki onun halkayı zikrinde bulunan bütün enbiya ahyar, ebrar u sadıkîn, onun kelimesine müttefik ve kelamı nutkuyla natıktırlar ve öyle bir şecere-i nuraniyedir ki damar ve kökleri enbiya'nın esâsâtı semaviyesidir, dal ve budakları evliya'nın maarifi i ilhamiyesidir. Bu itibarla herhangi bir davayı iddia etmiş ise bütün enbiya mucizelerine istinaden ve bütün evliya kerametlerine müsteniden ona şahadet etmişlerdir. Evet, bütün davalarının tasdiklerini işare eden bütün kamillerin hatem ve mühürleri vardır. Ez cümle o zatın aleyhissalatu selam davalarından biri tevhiddir. Bu davayı tasrih ve ifade eden la ilahe illallah kelime-i mübarekesidir. O zatın halka din ve zikrine giren bütün geçmiş ve gelecek insanlar o kelimeyi mukaddesi, rükn-i iman ve virdi zeban etmişlerdir. Demek o davanın hak ve hakikat olduğuna kanaat ve itminan ve izanları hasıl olmuş ki zaman ve mekana şamil bir tarzda o kelimeyi mübareke, meşrepleri, meslekleri, ananeleri mütehâlif, mütebâin insanların ağızlarında mevleviler gibi semavi deveran ve cebelan ediyor. Binaa alaik, gayrimütenahi şahitlerin tasdikiyle hak ve hakkaniyeti tahakkuk eden bir davaya hiçbir vehmin haddi değildir ki ona desti itirazı uzatabilsin. İkinci resha, arkadaş, tevhidi ispat ve nevi beşeri irşad eden onurani bürhan, biri sağında, diğeri solunda, biri mütevatir, diğeri mecma aleyh bulunan nübüvet ve bela'yetle mücehezdir ve aynı zamanda. İrhasat denilen kablen nübüvvet kendisinden zuhur eden harika hallerin rumuzatı ile ve kütü bu semaviyenin beşarati ile ve hevatif denilen gaybtan verilen tebfîrât-ı müteaddide ile musaddaktır. Ve keza o bürhan-ı nuranîden zuhur eden inşikak-ı kamer, parmaklarından fışkıran sular, ağaçların onun davetine icabetleri, doğasının akabinde yağmurun nüzûlü pek az bir yemekten çokların yiyip doymaları ve kurt, ceylan, deve, taş vesairenin konuşmaları gibi mucizelerinin delalet ve şehadetiyle tasdik edilmiş bir zattır Aleyhissalatu vesselam ve keza dünya ve ahiret saadetlerini temine kafil ve kafi olan şeriatı nübüvvetini tasdik ve isbata kâfidir. geçen derslerde şems-i şeriatinden bazı şuaları gördük tatvili kelamı mucib tekrarları lazım değildir Üçüncü Reşha. Arkadaş, o zat aleyhissalatu vesselam delail-i afakiyye denilen harici deliller ile musaddak olduğu gibi delaili i denilen zatında ve nefsinde sabit delil ve işaretler ile dahi musaddaktır. Çünkü o zat şems gibidir. Zatını zatı ile ziyalandırarak gösterir. Mesela bütün ahlak-ı hamidenin en yüksekleri o zatta ihtima etmiş olduğuna bütün alem şehadet ediyor. Ve Keza en nizi hasletleri ve huyları ve en yüksek seciyeleri cami bir şahsiyeti maneviye sahibi olduğuna icma vardır. Ve Keza o zatın en yüksek derecede bulunan zühd ve takva ve ubudiyeti şahadetleriyle malik olduğu kuvvet-i imaniyeyle musaddaktır. Ve Keza siyer-i nebeviyenin şahadetiyle derece-i ve kemali ciddiyet ve metaneti ve bütün işlerinde ve harekatında kuvveti emniyeti hakka mütemessik ve hakikate salik olduğunu tasdik eden kat'î delillerdir. Evet, yaprakların yeşilliği, çiçeklerin tarabet ve güzelliği ve semerelerin tazeliği ağacın canlı, hayatlı, hay olduğuna sadık şahittirler. 4. Reşha. Arkadaş, tuli zaman ve bu demekanın muhakemat akliyede tesiri çoktur mahaza ليس الخبر كالعيان düsturuna ittibaen şu zaman ve muhitin hayalatından çıkarak tayy zaman ve mekan ile hayalen ceziretul araba gidelim ve medine-i münevvere'de nurani ve yüksek minber-i saadetine çıkmış nev-i beşere hitaben irşadatta bulunan o zat-ı muallayı bizzat görüp sözlerini dinlemeliyiz işte hayalen oraya gittik. Bak, harika bir surette, hüsnü suretle, hüsnü cem eden, o mürşidi umumi, o hatibi kutsi, cevahir dolu bir kitabı mucizül beyan eline alarak, bütün insanlara meleği aladan nazil olan bir hutbi ezeliyeyi okuyor ve bütün beni âdemi ve cinleri ve mevcudatı dinletiyor. Evet, pek büyük bir emirden haber veriyor. Hilkatı alemin acip muammasını açıyor kainatın sırrı hikmetine dair tılsımı açıyor felsefe ve fenni hikmetin nebi beşere siz kimlersiniz nereden geliyorsunuz nereye gidiyorsunuz diye irad ettiği akılları aciz ve hayrette bırakan üç suale cevap veriyor Beşinci reça arkadaş şu zat-ı nurani aleyhissalatu vesselam mürşidi imani resul-i ekrem aleyhissalatu vesselam, Bak nasıl neşrettiği hakikatın nuruyla, hakkın ziyasıyla, nev-i beşerin gecesini gündüze, kışını bahara çevirerek, alemde yaptığı inkılab ile, alemin şeklini değiştirerek, nurani bir şekle sokmuştur. Evet, o zatın nurani güzelliğiyle kainata bakılmazsa, kainat bir matem-i umumi içinde görünecekti. Bütün mevcudat birbirine karşı ecnebi ve düşman durumunda bulunacaktı. Cemadat birer cenaze suretini gösterecekti. Hayvan ve insanlar eytam gibi zeval ve firakın korkusundan vavailalara düşeceklerdi. Ve kainata harekâtı ile, ve tegayyurâtı ile, ile tesadüfe bağlı bir oyuncak nazarıyla bakılacaktı. Bilhassa insanlar hayvanlardan daha aşağı, zelil ve hakir olacaklardı. İşte o zatın telkin ettiği iman nazarıyla ile kainata bakılmadığı takdirde kainat böyle korkunç, zulümatlı bir şekilde görünecekti. Fakat o mürşidi kâmil'in gözüyle ve iman gözlüğüyle bakılırsa her taraf nurlu, ziyadar, canlı, hayatlı, sevimli, sevgili bir vaziyette arzı didar edecektir. Evet, kainat iman nuruyla matem-i umumi yere olmaktan çıkıp mescid-i zikir ve şükür olmuştur. Birbirine düşman telakki edilen mevcudat, birbirine ahbab ve kardeş olmuşlardır. Cenaze ve ölü şeklini gösteren cemaadat, ünsiyetli birer hayattar ve lisan-ı hâliyle Hâlık'ının âyâtını natık, birer musahhar memuru şekline giriyorlar. Ağlayan, müteşekki ve eytâm kıyafetinde görünen insan, ibadetinde zakir, halıkına şakir sıfatını takınıyor ve kainatın harekat, tenevvüat, tagayyurat ve nukuşu abesiyetten kurtuluyor. Rabbani mektuplar ayatı ı tekviniyeye sayfeler, esma-i ilahiye ayneler suretine inkılab ederler. Hülasa iman nuruyla alem öyle terakki eder ki hikmeti Samedaniye kitabı namını alıyor ve insan Zelil ve fakir ve aciz hayvanların sırasından çıkar, zafının kuvvetiyle, aczinin kudretiyle, ubudiyetinin şevketiyle, kalbinin şuağı ile, aklının haşmeti imaniyesiyle hilafet ve hakimiyetin zirvesine yükselmiştir. Hatta aciz, fakr, ihtiyaç ve akıl onun sukutuna esbabiken, su'ud ve yükselmesine sebep olurlar. Zulmetli, karanlıklı bir mezarı Ekber suretinde görünen zamanı mazi, enbiya ve evliyanın ziyasıyla ziyadar ve nurani görünmeye başlar. Karanlıklı gece şeklinde olan istikbal Kur'an'ın ziyasıyla tenevvur eder. Cennetin bostanları şekline girer. Buna binaen o zat-ı nurani olmasaydı kainat da insan da her şeyde Adem hükmünde kalır, ne kıymeti olur? ve ne ehemmiyeti kalırdı? Binaa bu kadar garip, acip, güzel kainat için böyle tarifat ve teşrifatçı bir mürşid-i harika lazımdır. Eğer bu zat alay salatu olmasaydı, kainat da olmazdı mealinde laula kelula kelme halakül eflak olan hadisi kutsi şu hakikatı tenvir ediyor. Altıncı resha arkadaş o hutbi ezeliyeyi okuyan zat. Kainatın kemalatını keşfeden canlı bir güneştir. Saadet ebediyeyi ihbar ve tebşir ediyor. Nihayetsiz rahmeti keşfetmiş, ilan ediyor. Saltanat-ı rububiyetin mehasininin ve esma-i ilahiyenin gizli definelerinin keşşafıdır. Evet, o zat Aleyhissalatu vesselam vazifesi itibariyle Hakk'ın bürhânı, hakikatın ziyası, hidayetin güneşi, saadetin vesilesidir. Şahsiyet ve hüviyetiyetiyle muhabbeti rahmaniyenin misali, rahmeti rabbaniyenin timsali, hakikati insaniyenin şerefi, şecere-i hilkatın en kıymetdar ve kıymetli bahadar bir semeresidir. Tebliğ ettiği dini de harika bir süratle şark ve garbı ihata etmiş, nev-i beşerin beşte biri kabul etmiştir. Acaba böyle bir zatın davalarında Nefis ve şeytanın münakaşa ve itirazlarına bir imkan var mıdır? 7. Reşha: Arkadaş, o zaatı harekete getirip o inkılapları kendisine yaptıran ancak bir kuvve-i kutsiyedir. Evet, bilhassa Ceziretul arabda yaptığı inkılap ve icraata bak. O sahralarda, o çöllerde adetlerini muhafazada çok asıp ve asabiyetlerinde fevkalade inatçı ve kasaveti, kalp ve merhametsizlikte emsalsiz ve hatta diri diri kızlarını toprağa gömüp öldürürlerken müteessir bile olmayan pek çok vahşi kavimler oturmaktaydılar. O zat-ı nurani kısa bir zamanda o kavimlerin ahlak-ı seyyi'elerini kaldırarak ahlak-ı hasene ile tebdil ettirdi. Hatta o zat-ı mürcidin vesselam telkin ettiği iman nuru sayesinde o vahşi insanlar İnsan âleminde insanlara muallim oldular ve medeniyet dünyasında medenilere üstad oldular. O zatın aleyhissalatu vesselam şu kadar geniş ve azim saltanatı yalnız zahiri bir saltanat değildir. Daha geniş ve daha derin yerde saltanat-ı bâtıniyesi vardır ki bütün kalpleri ve akılları kendisine cezb ve celbetmiştir. Ve bütün ruhları ve nefisleri tesir etmiştir ki kalplere mahbub, akıllara muallim ve tenvir edici ve nefislere mürebbi ve ruhlara sultan olmuş ve olmaktadır. Sekizinci resha, Arkadaş, bilirsin ki sigara gibi küçük bir adeti, bir şeyi tiryakisinden ref etmek pek zahmettir. Hatta büyük bir hakim büyük bir azim ile küçük bir kavimde itiyat edilen bir hasleti kaldırmakta büyük müşkilata rast gelir. Halbuki bu zat-ı nurani Pek çok adetleri, pek çok asabi, inatçı kavimlerden cüzi bir kuvvetle kısa bir zamanda kaldırarak yerlerini yüksek nezih ahlak ve adetlerle doldurmuştur. Evet, Hazretü Ömer İbnül Hattaap radyallahu teala anhın İslamiyetten evvel ve sonraki halleri bu meseleye güzel bir misaldir. Bunun gibi icraat esasiyesinden binlerce harikalar vardır. O zatın o zamandaki icratına harika diyoruz. Acaba bu zamanın yüzlerce felsefoları o zamanda o vahşet cezireye gidip pek uzun zamanlarda o vahşileri ıslah için çalışsalar o zatı mürşidin bir senede muvaffak olduğu kadar onlar elli senede muvaffak olabilirler mi haşa? Dokuzuncu reşha. Arkadaş, aklı başında olan bir adam münazaralı davalarda yalan söyleyemez. Çünkü, bilâhere yalanının açığa çıkıp mahcub olmasından korkar. Ve keza, bir insan yalan söylediği takdirde, pervasız, laubali bir tarzda söyleyemez. Ve keza, serbest, heyecanlı söylenmesine girişemez. Velev adi bir mesele, küçük bir cemaat içinde, küçük bir vazifede bulunan, küçük bir şahıs olsun. Acaba, büyük bir vazife ile vazifedar, pek büyük bir mes'elede, pek büyük bir şeref ve haysiyet sahibi pek büyük bir cemaat içinde pek şiddit hasımların karşısında iddia ettiği bir davada yalan ve hilaf-ı hakikat söyleyebilir mi İşte o zat-ı nurani okuduğu o hutbey ezeliye'yi öyle bir tarz ile okuyor ne tereddüdü var ne hicabı ne korkusu var ne teessürü hem samimi bir safayı kalple halis bir ciddiyetle hasımlarının damarlarına dokundurmak üzere akıllarını tezyif Nefislerini tahkir edip izzetlerini kırıyor. Acaba böyle bir davada, böyle bir makamda, böyle bir şahıstan zerre miskal bir hilenin bu meseleye karışmasına imkan var mıdır? Haşa, inhu ve illa vahyun yuha. Evet, hak hileye muhtaç değil. Hakkı söylemekte hile ve ifal ihtimali yoktur. Hakikatı gören bir nazar halkı ifal etmez. Hilâf-ı hakikat söylemez. Hayal ile hakikatı temyiz eder, aralarında iltibas olamaz. Onuncu Reshan, arkadaş, o zat mürsit, nev-i beşeri korkutmak için pek müthiş hakikatlerden bahsediyor ve insanları tepşir için kalpleri cezp ve akılları celbeden meselelerden haber veriyor. Yahu, hakik ve garaybi keşfi için insanlarda öyle bir şevk. Öyle bir merak vardır ki, garip bir hakikatı keşf yolunda canlarını, mallarını feda ediyorlar. Bu zatın aleyhissalatu vesselam keş ve ihbar ettiği hakaika ne için önemlät vermiyorlar. Halbuki bütün enbiya ve evliya ve sıddıkîn gibi ehli şuhut ve ashabı ihtisas bir ittifak o zatı tasdik etmiş ve ediyorlar. Bu zat aleyhissalatu vesselam öyle bir sultanın şuunundan bahsediyor ki, Kamer onun mülkünde bir sinek gibidir. Acıb harikalardan bahsettiği gibi pek müthiş infilak ve inkılaplardan da haber veriyor. Bakınız o hutbey ezeliye'de. İza şemsu kuvvirat, iza's sema'un faturat, iza zulziletil ardu zilzalaha gibi tilabet ettiği ayetlere dikkat ediniz. Ve beşer için öyle bir istikbalden haber veriyor ki, dünyevi istikbal ona nisbeten bir katre hükmündedir ve öyle bir saadetten müjde veriyor ki dünya saadetleri ona nazaran rüyalar gibi olur evet bu kainatın perdesi altında çok acayip şeyler vardır bizleri bekliyorlar biz de onları intizar ediyoruz binaanaley o acayibi görüp bize keyfiyetlerini hikaye etmek için harikulade bir insan lazımdır ki o harika garayibi görsün ve gördüğü gibi bize de söylesin ve keza o zat halikımızın bizden talep ettiği şeylerden bahsediyor ve çok hakikatlerden meselelerden haber veriyor ki onlardan kurtuluş yoktur. Feya acaba ekserin ağzı neden böyle hak şeylerden göz yumuyorlar, hakikatlerden kulak tıkıyorlar? On birinci reşa. Arkadaş, şu mimbere ali'de Hutbey ezeliği okuyan ve şahsiyeti maneviyesiyle bizlere meşhur ve yüksek şuhnatı ile alemde meşhur olan zat-ı nurani Aleyhissalatu vesselam vahdaniyet-i ilahiye bir bürhanı sadık inaytık ve tevhidin hakikat olduğuna bir delil hak ve saadet-i ebediyenin de vücuda gelmesine kat'î bir delil ve zahir bir bürhandır. Ve keza o zat insanları hidayete davet etmekle saadet-i ebediyenin husulüne sebep olduğu gibi vüslüne de sebeptir. Ve keza o zat duası ile ubudiyeti ile o saadetin vücuduna ve icadına vesiledir. Evet bak, o zat nevi beşere imamdır. Mescidi yalnız Ceziretül Arab değildir. Küreyi arzdır. Cemaati de yalnız o zamanın insanları değildir. Belki Adem zamanından kıyamete kadar her bir asrın halkı bir saf olup bütün asırlar safları onun arkasında. Onun duasına amin diyorlar. Bilhassa o zat o cemaati uzmada umum zevil hayata şamil pek şedid bir ihtiyacı azim için dua eder ve onun duasına yalnız o cemaat değil belki arz ve sema ve bütün mevcudat amin söyler. Yani ya Rabbena onun duasını kabul eyle. Biz de o duayı ediyoruz. Biz de onun talep ettiğini talep ediyoruz. Bilhassa o cemaat-ı uzma önünde kıldırdığı namazda öyle bir tazarru ve tezellül ile öyle bir ihtiyakla öyle bir hüzün ile niyaz ve dua eder ki kainat bile heyecana gelir. O zatın duasına iştirak eder. Evet, öyle bir maksat için niyaz eder ki eğer o maksat husule gelmezse yalnız mahlukat değil alem bile kıymetsiz kalır, esfel-i düşer. Çünkü o zatın matlubiyle ile mevcudat yüksek kemalata erişir. Acaba o zat o matlubu kimden istiyor? Evet öyle bir zattan talep eder ki en gizli ve en küçük bir hayvanın cüzi bir ihtiyacı için lisan haliyle yaptığı duayı işitir, kabul eder, ihtiyacını yerine getirir. Ve keza en edna bir emeli, en edna bir gaye için en etna bilzi hayatta görür ve onu ona yetiştirmekle ikram ve merhamet eder. Bu duaların neticesinde yapılan terbiye ve tedbirler öyle bir intizamla cereyan eder ki o terbiyelerin ancak bir semî ve Basir, bir Alim ve Hakim'den olduğuna şüphe bırakmaz. Acaba o zaat o minberde arşa müteveccihhen ellerini kaldırarak yaptığı dua ile ne istiyor ki bütün mahlukat amin söylüyor? Evet, o zat Cenab-ı Hakk'ın rızasını ve cennette mülakat ve rü'yetiyle saadet-i ebediyeyi istiyor. Bu istenilen şeylerin icadına rahmet, hikmet, adalet gibi sayısız esbab olmadığı takdirde, o zât-ı tek duası ve tazarru ile niyaz etmesi, cennetin icadına ve ithasına kâfidir. Binaenaleyh, Ozatın risaleti, imtihan ve ubudiyet için şu dünyanın kurulmasına sebep olduğu gibi, o zatın ubudiyetinde yaptığı dua, mükafat ve mücazat için dar-ı ahiretin icadına sebep olur. Evet, bu yüksek intizam ve geniş rahmet ve güzel sanat ve kusursuz cemal ile zulüm ve çirkinlik arasında tezat vardır. İçtimaları mümkün değildir. Evet, etna bir sesi, Edna bir kimseden, adi bir iş için işitip kabul etmekle, en yüksek bir savtı, en büyük bir iş için işitip kabul etmemek, emsalsiz bir kubh ve çirkinlik ve bir kusurdur. Bu ise mümkün değildir. Çünkü hüsn-i zati kubh-u zâtiye inkılab eder, inkılab-ı ise muhaldir. 12. Reşha. arkadaş. Bu hatibe mürşitten gördüğün işittiğin kafiidir. Çünkü ahvalini tamamıyla ihata etmek mümkün değildir. Öyleyse ondan sonra gelen asırların o zattan aldıkları feyizlere dikkat etmek üzere geri dönelim. Bak arkadaş, bütün bu asırlar o asr-ı saadet'in güneşinden Ebu Hanife, Şafii, Ebu Yezid, Cüneyd-i Bağdadi, Abdülkadir Geylani, İmam Gazali, Muhyiddin Arabi Ebu hasan i Şazeli, Şah-ı Nakşibend, İmam-ı Rabbani radıyallahu anhum ecmaîn gibi binlerce nurani ziyadar yıldızlar ayrılıp alemi beşeri tenvir etmişlerdir. Meşhudatımızın tafsilatını başka vakte tehir ederek mucizat sahibi o nurani ı nurani ve vesselama bir salatü selam getirelim. Allahumme salli ve sellim ala hadzal zati'n-nurani'l-lezî unzile aleyhil kuranül Hakîm.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 على من بشر برسالته التوراة والإنجيل والزبور وبشر بنبوته الإرهاسات وهواتف الجن وأولياء الإنس وكواهن البشر وانشق بإشارته القمر سيدنا ومولانا محمد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام بعدد أنفاس أمته على من جاءت لدعمته الشجر ونزل سرعة بدعائه المطر وأظلته الغمامة من الحر وشبع من صاع من طعامه مئات من البشر ونبع الماء من بين أصابعه ثلاث مرات كالكوثر وسبح في كفيه الحصات والمدر وأنذك الله له الطب والظبي والذئب والجزع والذراع والجمل والجبل والحجر والشجر صاحب المعراج وما زاغ البصر سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام بعدد كل الحروف المتشكلة في الكلمات المتمثلة بإذن الرحمن في مرايا تموجات الهواء عِنْدَ قِرَاءَةِ كُلِّ كَلِمَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ قَارِئٍ مِنْ أَوَّلِ النُّزُولِ اِلَى آخِرِ الزَّمَانِ وَغْفِرْلَنَا وَرْحَمْنَا يَا إِلَاهَنَا بِكُلِّ صَلَاتٍ مِنْهَا آمِينَ آمِينَ Arkadaş, risaleti Ahmediye'yi ispat eden deliller pek büyük bir yekün teşkil ediyor. 19. Söz namındaki Risalem'de o delillerden bir kısmı zikredilmiştir. O zatın izhar ettiği bine yakın mucizeleriyle 25. Söz namındaki eserimde tafsil edilen 40 veci icaza bali olan Kur'an risaleti Ahmediye'ye aleyhissalatu vesselam şehadet ettiği gibi bu kainatta da ile o zatın nübüvvetine delalet eder. Evet, kainatta yazılan sayısız ayetler zatı ehadin vahdaniyetine şehadet ettikleri gibi risaleti ahmediyye'ye de ve selam delalet ve şehadet ederler. Ez cümle kâinatta görünen hüsnü sanat dahi risâlet-i Ahmediyye'ye ve selam delalet ve şehadet eden kat'î bir delildir. Zira şu zinetli masnuatın cemâli hüsnü sanat ve zineti izhar eder. Sanat ve suretin güzelliği sanide güzelleştirmek ve zinetlendirmek isteği mevcud olduğuna delalet eder. Güzelleştirmek ve zinetlendirmek sıfatları, sanîin sanatına olan muhabbetine delalet eder. Bu muhabbet ise masnuatın en ekmeli insan olduğuna delildir. Çünkü o muhabbetin mazhar ve medarı insandır. İnsan dahi masnuatın en cami ve en garibi olduğundan, şecere-i hilkate bir semere-i şuuriyedir. İnsan bir semere gibi olduğu cihetle kainatın eczası arasında en cami ve bayit bir cüzdür. İnsan ziyshur ve cami olduğu cihetle nazarı ağam, şuuru külli olur. Nazarı ağam olduğundan şecele-i kılıkati tamamiyle görür, şuuru da külli olduğundan saniin makasidini bilir. Öyleyse insan saniin muhatabı hasıdır. Evet âm ve şumullü olan nazar ve şuurunu sani'in ibadetine ve muhabbetine sarf ve san'atını istihsan, takdir ve teşhirine tevcih ve nimetlerinin şükrüne istimal eden bir fert, verdiği nimetlere karşı şükür isteyen ve yarattığı mahlukatı ibadete şükre davet eden sani'in has muhatap ve habibidir. Ey insanlar! Zikredilen ahval ve şuunatla muttasif olan Hazreti Muhammed'in aleyhisselatu vesselam, saniin o ferdi feriyet dediğimiz muhatabı hassı olmamasına imkan var mıdır? Ve tarihinizin gösterdiği nevi beşerden en büyük insanlar arasında bu makama daha layık diğer bir şahıs var mıdır? Ey gözleri sağlam ve kalpleri kör olmayan insanlar, bakınız insan aleminde iki daire ve iki levha vardır. Birinci daire, rububiyet dairesidir. İkinci daire, ubudiyet dairesidir. Birinci levha, hüsnü san'attır. İkinci levha ise, tefekkür ve istihsandır. Bu iki daire ile iki levha arasındaki münasebete bakınız ki, ubudiyet dairesi, bütün kuvvetiyle rububiyet dairesi hesabına çalışıyor. Tefekkür, teşekkür, istihsan levhası da, bütün işaretleriyle Hüsni sanat ve nimet levhasına bakıyor. Bu hakikatı gözün ile gördükten sonra rububiyet ve ubudiyet dairelerinin reisleri arasında en büyük bir münasebetin bulunmamasına aklınca imkan var mıdır? Ve saniin makasidına kemali ihlas ile hizmet eden ubudiyet reisinin saniyle azim bir münasebeti ve kavî bir intisabı ve o intisab ile her iki daire reisleri arasında bir muarefe ve mükaleme ve alışverişin olmamasına ihtimal var mıdır Öyleyse bilbedâhe tahakkuk etti ki ubudiyet reisi rububiyetin has mahbub ve makbulüdür Ey insan bu süslü masnuatı enva-ı muhasinle tezyin eden ve bütün zihayat olanların zevklerine, ihtihallarına göre bu kadar nimetleri inam eden saniin en kamil, en cemil ve ibadetine kemal ihtiyakla teveccüh eden ve saniin muhasin-i sanatına takdir ve ihtisanat ile arş ve ferşi taraba sevinmeye getiren ani'in ihsanatına yaptığı teşekkürat ve tekbirat ile ber ve Bahri cezbeye getiren şu güzel mahluk ve masnuna iltifat edip sözünü nazar itibara almaması ve teşekküratına mukabele etmemesi ve tevecüh edip kendisiyle konuşmaması ve iktidarına göre bütün mahlukata bir imam ve mürşit yapmaması imkanı var mıdır.